Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Açık Radyo 94.9'da kamusla güreşe devam ediyoruz. Güzel ve çirkin kelimelerimiz. Beşinci program. Beşinci programımız. Evelinde ee, evet. anlamlarına baktık, sözlük anlamlarına baktık. Ee, geçen hafta da biraz devam ettik. Bu hafta itibariyle işte ana kitaplarımızdan biri olan Umberto Econ'un Çirkinliğin Tarihi ve Güzelliğin Tarihi üzerinden Güzel ve çirkin kavramlarına deşmeye deninlemesini anlamaya çalışmaya... devam ediyoruz. Evet. Ee, aynı bütün... isimli kavm sula güreş Instagram ve Twitter adreslerimiz mevcuttur. Bu programımızla ilintili olarak şunu söyleyebiliriz: çok Aili, zengin bir resim ve heykel sanatı ile ilgili görseller paylaşacağız. ...takip edin efendim... Evet. Efendim, ...Twitter'dan... ...Twitter'dan evet... ...evet... ...geçmiş programlarımızda da... ...geçmiş bayramımız... Kutlu olsun dergi bolca... ...şey ele aldığımız... ...ne güzeldi geçmiş günler Didemciğim... ...ah canım sen hep böyle program başında yapar idin... ...ne zamandır yapmıyordun... <gülüyor> ...buralar eskiden hep tuttuktu... ...sağlığından eniş... ...a evet... ...İstanbul gerçekten... ...betilere kurtlar inerdi... ...biz iyice <gülüyor> dağıttık yalnız... Evet yani güzel İstanbul Ö yani. öyle denirdi yani. Dutlu halini hatırlarsın ama. Şeye de yok canım sen de Ben hatırlıyorum ya. Dut, nerede ama? İşte bu Balmucu Darphane Dikiltaş ...o şeyde, o alanda... ...çok dut vardı. Ama ben biz çocukken... ...çocukken Aa. dutu ayıramazdım bir de... ...öyle bir noktada. <gülüyor> güzel İstanbul'a bağlayalım mı bunu Kerem? Kesip kesip Kerem? güzel dut ağaçlarını... Çirkin e... çirkin beton evler yaptılar. Aynen öyle Aa. yaptılar. Bravo. <gülüyor> bravo. Bu, bu cümleyi bekliyordum senden. <gülüyor> Buyunuz, devam evet. edelim efendim. Efendim şimdi Umberto Eco'nun Doğan'dan... ...basılan güzelliğin tarihinde... ...hatta başlamıştık da biz bir iki tanım yaparak... E, ...kitaba... E, ...iki e, alıntı... ...çok eski dönemlerden paylaşmak istiyorum. Ee, önce eski Yunan'ın güzelliğe bakış açısıyla bir başlangıç yapmış Eko kitabına. Şimdi bir e, düğünlerde söylenen bir nakarat varmış. Aslında güzellikle ilgili bir tanım da veriyor. Hı. Güzel olan sevilir, güzel olmayan sevilmez... E, buna kara sık sık düğünde tekrarlanıyormuş. E, böylece aslında geçmiş programlardan beri tekrarlanan bazı tanımlamalara da ...uyuyor bu. Kimizne de uymuyor hani güzellikte ha. bir falan şeklinde Ters yaklaşımlar da vardı. Ya güzel olmayan sevilmiyor mu biraz. Kerem ama güzel olmayan sevilmiyor mu? E, bence ilgisi yok. Güzellik Peki. böyle geniş çerçeveli bakılacak Çok. bir şey. E, ve Delphi kahininin e, en güzel, en adil olandır e, cümlesi e, gene yer alıyor kitapta. E, adil kelimesi belki e, kullanılabilir seçtiğimiz evet, sözcüklerden. bu Şimdi bu. eksikliğini çok çektiğimiz, daha evet. da güzel bulduğumuz <gülüyor> adil ve adalet. Evet efendim, şimdi sen şimdi de... Şimdi geçen hafta e, açılışta... Hani Ekon'un kitabıyla kitabının da açılışında hani güzelliğin hani göreceliği ile ilgili olarak konuşurken, evet. şeyi de altını çizmiştim. İnsanlar hep böyle bir Hı -hı. tanımlama, çerçeve çizme, işte Merakın merakından diyor. dolayı e, güzelliği de çirkinliği de hep böyle bir sınıflandırma eğilimi içerisinde değil. E, evet. Tanım şart. Evet. Tanım şeklinde. şart. Aslında bu ta kökenleri. Antik Yunan'a varan bir eğilim. Bununla ilgili olarak karşımıza Pitagoras çıkıyor. Pisagor'da deniliyor. Aslında kitaptan çıktım Güzellik Semptomu diye bir Fransette Pactone'un ayrıntı yayınlarından çıkan kitabına ne baktım. Dedin kitabın ismi ne? Güzellik Semptomu. Semptomu, evet. Orada altın oran başlığı var. Pisagor'dan, Pitagoras'tan bahsediyor o dönemde. Batılı temsilde diyor. Değişen orantı kavramı ile ilgili kayıtların çoğu M.Ö. 16. yüzyılda Pitagoras'ta başlar. Pitagoras aslında teorik geometrinin kurucusu. Öyle olduğuna inanılıyor daha doğrusu. Ee, ne yapmış? Aslında müzikal armonilerdeki ses, aralık ve sayılar arasındaki karşılıklı ilişki üzerine düşüncelerinden yola çıkarak sayının bütün nesnelerin kaynağı olduğu inancına dayanan evrensel uyumu tasarladı. Hmm. Pythagoras. Matematikle müzik arasında bir ilişki evet, kuruyor yani. Evet. Ee, ve Pythagoras'ın bu mistik kozmolojisi her türden tabu ve yasaklarla sınırlanmış ve arınma ile vurgulanmış bir hayat şeklinde gelişmişti diyor. Bir din gibi yani. Benzer evet. Benzer. Ee, bu bedeni fiziksel egzersiz ve beslenmenin düzenlenmesi aracılığıyla şekillendiren... ...toplu eğitim sisteminde temellenen bir hayat şekliydi diyor. Hmm. Amaç erdemin, eşitliğin uyumun... Bu ...uyum bizim için önemli, uyum, oran, Evet, kelimeler... E, ...zafer kazanmasını amaçlayan... ...dinsel ve politik bir projeydi... ...diyor kitapta... Hmm. E, ...bu projede doğa matematiksel... ...düşünceyle... E, ...güzellik de hem doğa hem de... ...matematikle uyum içindedir, diyor. Hmm. E, ...ve Onu etkilerini... E, ...ta günümüze varana... E, ...hissediyoruz... E, ...bu sayısal oranların... ...ve devam ediyor, hatta... Platon'dan da bahsetmek lazım burada. Bu sen sende bilgiler olacak. Evet yani çok uzun bir şey yok bende aslında ama Platon'da geometrik şekillerin güzelliğine çok dem vuruyor. Bu yanıyla Pythagoras'ın görüşüyle çok uyuşuyor. Zaten Pythagoras için her şeyin başlangıcının sayı olduğunu söyleyen kişi diyebiliriz. Hı hı. E, o sayıdan işte güzelin tarifine varan bir... Evet. Ee, o sayının anlamı o anlamda. Çok doğru. Hatta ben de şöyle bir not almışım. Varlığın ve güzelliğin temel koşulu olan matematik demiş. Evet. O matematik yoksa, yani işte yüz e, şekli ve oranlarından ...vücuda, doğaya güzellikte yok gibi bir anlama evet. geliyor. Yani bu Pitagoras ve Platon'un bu sayısal oran kavramları Orta Çağ'da tabi dinsel felsefi ve estetik düşünce e, hem destekleniyor hem de çok etkileniliyor. Ee, hani klasik Yunan'da karşımıza bir e, karakter daha çıkıyor, Polikleitos. E, e, bu da Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış. Evet. E, Argoslu bir heykel tıraş. E, o da Keza Pitagoras'tan çok etkileniyor. Paylaşacağız evet, heykelini. ...ideal mi? güzellikteki insanı betimleme eğilim, eğilim içerisinde, e, bunda bu ideal insanı ideal güzelliği de yakalamak için Pitagoras'a hani başvuruyor. E, dönemin idealizm düşüncesini oran simetri ve uyum kavramlarında temellendiren e, Dediğim gibi Pitagoras'ın düşünce okulunun ilkelerine göre biçimlendiriyor e, Kullandığı sayısal ve biçimsel düzenlemeleri Kanon adlı kitabında açıklamış evet, Kanon'da yasa demek bu arada evet, O sadece <gülüyor> ideal güzelliğe sahip heykeller yapmakla kalmamış e ...benimsediği tutumlar... ...çağının felsefesini de görünür kılmış. Etkilemiş. Zaten ya. o dönemde çok iç içe ya... E, ...disiplinler. Hı hı. Evet. E, polikleitosun hatta... E, ...güzelliğin tarihinde... ...birkaç heykeli var... ...dediğimiz gibi paylaşacağız... ...Twitter'da Ama özellikle... ...önemli heykel Dor Dorip Horos... Evet. Evet, ...tam yani. kanon Mızlak, deyince... ...mızrak taşıyan... ...o anılıyor... Evet. ...sonuçta parçalar arasındaki doğru orandan yola çıkarak... ...heykellerini yapıyor... Hı -hı. ...Polikleitos öyle bir özelliği var... Ben de burada şu tanımı da kullanabilirim. İşin içerisine başka bir bilgi daha giriyor bu arada. Senin diyeceğim bir şey var mıydı? Yok, şey, devam edeceğim. ilgili. Yani eski Yunan'dan bahsediyoruz demiştik. Ee, Yunan heykelinde güzellik vücutla ruh arasında e, bir ahenk e, arıyor. E, ahenk de seçtiğimiz sözcüklerden biri olabilir. Hatta evet. psikofizik güzellik ifadesini kullanmış Eko. Yani hem ruh ve psikoloji hem de görüntü fizik güzelliği söz konusu olacak. E, biçimsel güzellikle ruhsal iyilik diye ifade etmiş. E, mesela burada Miro'nun e, Discobalos diye bir e, heykeli vardır. E, Twitter'da. Atan. Evet, disk atan e, heykel. E, çok kullanılır. Şimdi orada böyle e, aslında disk atmak gibi çok da güç sarf ettiği e, bir iş yaparken, spor yaparken hı hı. yüzünde o kadar dingin sakin, işte asil bir görüntü, e, vücut da çok tabi oranlı demin bahsettiğimiz kurallara uyar bir biçimde bu ikisi arasındaki ahengi Liş genelde atıyoruz, tutturuyor. Güzel sevgisine çiçek mi uzatıyor? Belli yani değil, kitap mı oldu? okuyor, <gülüyor> efendim çok ulvi bir söylev mi çekmek üzere belli değil. Ya da dinliyor değil. mu <gülüyor> <gülüyor> Gibi ama eko e, bunun e, çok dışında kalan bir örnek kullan. E, bu arada tabii yüzyıllar da geçiyor çünkü yüzyıllar geçerken düşünce ve yaklaşım da değişiyor. E, genel çok meşhur bir heykel vardır. Lakon ve oğulları diye e, hmm. birkaç da örneği kopyası çeşitli ülkelerde e, var. M.Ö. birinci yüzyılda. E, bir heykel. Aslında e, yılanın e, öldürdüğü Lakon baba ve iki oğlunu e, o tam öldürülme ve yılan tarafından sarılmış, e, sokuluyor olma halini gösterir. Mesela orada o disk atan adamdaki sükunet ve denge ...yoktur artık, yani yüzünün ve vücudunun... ...bütün kasları gerilmiş... E, ...oğlanlar acı ve... ...işte medet umar bir şekilde... ...babaya bakarlar... E, ...bununla ilgili bir değişim... E, ...söz konusu, güzellikten ne anlaşılıyor... ...daha sonra daha gerçekçi bir biçimde... ...vermekte güzellik... E, ...var demek ki... ...etkilenen bir sürü sanatçı var, yani değil mi? Yani evet, Donatello'dan, Michelangelo'dan. ...doğru, bahsettiğimiz... Vitruvius... Hı. ...var Hı. mesela... Milattan önce birinci yüzyılda o da oran ve simetri her şey yaklaşımında. Bu oranlara sahip olmak kişi çirkindir efendim. E, gibi. Ya da, <gülüyor> ya da, <gülüyor> ya da heykeli, heykeli evet. öyle en azından <gülüyor> yapmak gerekiyor. Hatta Vitruvius e, yüzdeler vermiş. Yani e, mesela yüz toplam boyun onda bire. Kafa sekizde bire göğüs dörtte biri olacak gibi hmm. heykel yapılırken ee, ama e, mısır sanatıyla karşılaştırdığımızda e, farklı bir şeyle karşılaşıyoruz orada sabit oran doğruları söz konusu mısır sanatında e, yani bu polikleitosun bahsettiğimiz kanonunda oranlar birbirlerine göre varlar ya da vücudun hareket ve duruşuna göre varlar yani çömeliyorsa disk hmm. atıyorsa uzanmışsa ve e, izleyici nereden bakıyorsa ona göre oranları hallediyor. Diğerinde çok daha sabit duruyor. Zaten böyle yana doğru durmuş simetri ve işte. ...üçüncü boyutu da hesaba katmayan... ...bir yaklaşım. Ee, bir ee, şarkı arası verelim mi? Vermeyelim. Evet, tamam. <gülüyor> Buyurun vermeyeyim. Şöyle orandan bahsetmişken... ...çok az bahsedeceğim <gülüyor> bir, bir şey kaldı. Ne güzel tepki. <gülüyor> Nasıl, <değil mi? gülüyor> ee, efendim, e, Albrecht Dürer'in... ...1500'lerden bahsediyoruz... ...hızlı bir atlama yaptım. E, della simetria... E, ...tablosu... E, ...aslında antropometri tablosu... ...diyebiliriz buna. E, i̇deal insan ölçülerini vermiş. Zaten... Antropometri insan vücudunun boyutları ile ilgili bir bilim dalı. Hmm. Ee, bu da aslında güzel ve doğru oranlı olan vücut nedir ve nasıldırı e, içeriyor. Sürekli oranla e, güzellik iç içe giriyor kelime olarak. Keza gene 1500'lerde Cesare, Sezaryano'nun e, Vitruviusçu bir figürü var. Bunları hep kullanacağız Twitter'ımızda. Hep çizmişler kaça kaç. Evet evet. Bu ee, dediğim ki program çok zengin bu anlamda. E, gör, Görsellik görsel. anlamda çok zengin. En çok bilinen ve popüler olan da tabii ki Da Vinci'nin insan vücudunun oranları şeması 1530'da. Cizdi Önce bir soluk al Altın arası oran bitti zaten. Canım. Son son nefes. Son diyorsun. Peki bir şarkı arası verelim. Agli Bon Jovi'den geliyor. Evet. Zip Tekrar merhaba, Kamusla giriş, Açık Radyo 94.9'dayız. E, hayli kelimeye vardık aslında. Boncovi çirkin dedi ama. Evet. <gülüyor> Daha çok güzel dedik biz şimdi. Evet, güzel dedik. Maalesef onun açıklamasını da yaptık. Evet. Bizimle ilgili değil sadece dünya tarihiyle ile ilgili bir durum. Herkes böyle yapıyor efendim. Evet. <gülüyor> e, vardığımız kelimeler ne? Oran var, uyum var, ahenk var, orantı var, değil mi? Simetri var. Simetri var. Hatta sen bir. Yeni bir şey söyledin. Ya yani, evet, ne ant antropofizik mi? Ha, ha, ha antropometri. Antropometre. Antropometri deyince de hep aklıma Beckett gelir. koduyu beklerken de e, kullandığı bir kelimedir. Efendim antropometri insan vücudunun boyutları ile ilgili bilim dalı. Özellikle bu Pitagoras'tan sonra gerek felsefi gerek sanatla ilgili yaklaşımlarda vücudun oranlarının ne ve nasıl olması gerektiğiyle ilgili o kadar çok tanımlama ve çizim var ki şarkıdan önce bahsetmiştik de Twitter'da da e, kullanacağız demiştik. O yüzden bu antropometri de seçtiğimiz sözcüklerden biri olabilir. Evet seçtik bile. <gülüyor> <gülüyor> Seçilmiş. <gülüyor> Şimdi, Seçilmiş kelime de. E, Hatta ben bir de ılımlılık sözcüğünü de yazmışım şeye e, bu kelimelerin arasına. Çünkü eski Yunan'da e, güzellik tarifi yaparken ılımlılık sözcüğü de kullanılıyor sık sık. Bu e, en başta hmm. bahsettiğimiz hani e, asalet, uyum, fizik güzelliği ile ruh güzelliği arasında ruha daha yakın. ...olma hali, hatta disk hmm. atarken bile yüzündeki asaletten, sükunetten bahsetmiştik. Şimdi eski Yunan'la e, ilgili kalan e, birkaç şeyi de paylaşıp... Paylaşalım, ...ilerleyebiliriz <gülüyor> belki. <gülüyor> Şimdi M.Ö. 5. yüzyılda e, Senefon'un e, memorabiliyasında... ...yanlış telaffuz etmemek için yavaş yavaş söylüyorum... E, ...Sokrat'ın e, üç estetik kategorisinden bahsediyor Senefon... Biri ideal güzellik doğa ve parçaları olarak düşünebiliriz bunu Aha. öbürü ruhsal güzellik ee, ama bu ruhsal güzellik bu e, heykellerde bahsettiğimiz ruhsallığı da içeren e, bir güzellik bir de işlevsel güzellik ki Aha. o da yararlı. ...anlamında olan... Ee, ...sonra Platon'dan bahsetmiştik... Ee, ...geometrik şekiller... ...ve matematiğin üstünlüğünü... ...kabul eden Pitagoras'la paralel... E, ...derken... E, ...bir şey eksik kalmasın... ...Platon'a göre vücut ruhu hapseden... ...karanlık bir mağara... ...zaten onun o meşhur mağaradaki Aha. gölgeler... E, ...benzetmesiyle... E, ...yola çıktığı, Evet temel felsefesi... ...öyle olduğu için... E, ...herkes gerçek güzelliği... ...göremez... Platon'a göre kim göre acaba değil mi yani o durumda da gene hep şey çıkıyor ortaya güzellik nedir kime göre şu görecelik hikayesi e, ve sanata bakışı da Platon'un e, bu açıdan farklı ee, gerçek güzelliğin sadece bir kopyası olarak kabul ettiği için sanatı hatta sanatçıyı da kopya işte kopyalayan kopyacı gibi kabul ettiği için biraz eleştirel sanata karşı bazı şekillerinin yasaklanması gerektiğini düşünüyor hatta bu parantezi de açalım. Bir de gene bu çok eski yüzyılların bakış açılarında şey dikkatimi çekti. Sevgili dinleyiciler bu arada biz bu programda hep hemen hemen hep Umberto Eco'nun güzelliğin tarihiyle çirkinliğin tarihi kitaplarından yararlanarak ilerledik. Bir, şimdi açan dinleyicimiz varsa iki güzellik anlayışından bahsediyor Eco. Apolloncu güzellik ve Dionysoscu güzellik. Evet. Çok andığımız iki tanrı, e, Apolloncu güzellik, uyum, düzen, ölçü, ışık, görüntüyü aklımıza getiriyor. Işık. ...daha sonrasında daha çok... Çıkacak. ...üzerine çıkacak doğru. Sık sık. Dionizoscu güzellikte de... ...huzursuzluk, karmaşa, karanlık... ...kuşku var. Hatta e, karışık yapısından e, dolayı... ...müziği de bu Dionizoscu... E, ...veyahut da coşku... ...heyecan verişinden e, dolayı... ...güzellik anlayışına... E, ...katmak mümkün. Bu bana şeyi anımsattı. İlk programlarımızda Alberto Manguel'in... E, ...güzellikle... ...beraber yücelik kavramından bahsetmiştik. Tam hı hı. da Manguel'in... ...güzelliği Apolloncu... ...yücelik kavramı da Dionysos'u güzelliği tanımlıyor... ...onu fark ettim. Evet, güzel bir yaklaşım oldu Nidemciğim. Böyle. Ee, hep oran ve Almada uyumdan bahsettik. Güzel güzel kelimesi kullandım ben bugün. Yani, eh yani. Ben... <gülüyor> kaçınılmaz <gülüyor> kaçınılmaz birkaç olarak. Birkaç hafta böyle gideceğiz. Güzel çirkinden daha çok... Evet. ...devam ediyor. Evet. Eko oran ve uyumdaki güzellikle ilgili bölümlerde başlıklara ayırmak belki düşündürmek açısından da işe yarar. Nerede güzellik bulunuyor? Mesela matematikteki güzellik, evet. müzikteki, mimarideki, insan vücudundaki, kozmostaki, doğadaki, sanattaki her şeyde güzellik bulmak mümkün gibi görünüyor. E, tabii. Evet. E, tarifi böyle yaparsak bakış açımız da genişliyor ister istemez. Evet ee, bir şey daha hep e, aslında yeni bir başlığa geçeceğiz e, önümüzdeki hafta e, zaten hep tezat e, sözcüklerden gidiyoruz zıtlıkların güzelliği üzerinde e, ilerleyeceğiz e, ufak bir başlangıç yaparak öyle bir parmak yap canım da haftaya devam edelim bal evet. <gülüyor> hep pitagorasçılardan bahsetmiştik bu ilk pitagorasçılar için uyum e, sonlu ve sonsuz sağ, sol, dış iç, dişi, erkek, doğru, eğri gibi zıttıklardan kaynaklanan bir şey. Ve bu zıttıkların olması güzelliği ve bütünü yaratıyor. Böyle Aha. bu zıttıklardan devam edeceğiz. E peki o zaman. E, de, devam edeceksek e, kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> İyi haftalar dileyelim. Sevgili Açık dinleyicileri haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.